Argwani Istanbul Sineması sohbetler Hazo lernen wir Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguani İstinbot programında ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Melik Saraçoğlu ile Jacques Tati'nin Playtime filmi temel, filmini temel almak üzere diğer bütün filmografisinden söz etmeye çalışacağız. Hoş geldin Melik. Hoş bulduk, merhaba. Her zamanki klasik açıklamalarımı söyleyeyim. Gerçi Playtime'ın herhangi bir başı sonunun söz etmek çok mümkün olmadığı için zaten önemli değil. Ama biz programlarımızda filmlerin işte sonunu açıklamaktan kaçınmıyoruz. Çünkü seyredildiğini varsayıyoruz. Yani sürprizlerini açık etmekten kaçınmıyoruz filmlerin. ki Gerçi işte Playtime'ın özellikle herhangi bir sürprizinden söz etmek pek mümkün değil. Yine de adetlerini bulsun diye özetleyebilirim. Filmde ne olup bittiğini. Evet çok iyi olur aslında. Yani, Böylece e, konuya da bir şekilde girmiş evet. olursun. E, i̇şte kahramanımız Monsieur Ulu ki zaten ileride bahsedeceğiz kendisinden. Hı -hı. E, filmin başında havaalanında başlıyor. Evet yanlışlıkla. Hava, Havaalanından e, Paris'e geliyor ve işte Paris'in bu gelişmekte olan en modern gökdelenlerin olduğu e, gıcır gıcır binaların olduğu yerine geliyor. Bir iş görüşmesi için. Fakat İşte bir karışıklık oluyor ve yanlışlıkla hemen yanındaki e, fuara giriyor. E, ve bu fuarda işte başına gelen saçma sapan şeyler. Bu işte teknolojik yeni ürünlerin tasarım fuarına geliyor. Hı hı. E, burada bir, kimi saçmalıklarla karşılaşıyoruz. Sonrasında işte akşam oluyor zaten film 24 saatte anlatıyor. Hı hı. Akşamında işte bir arkadaşının evine giriyor. Sonra oradan da işte bir lokantaya giriyor ki... Mesulü dışında zaten bir sürü başka insan izliyoruz. Özellikle bir Amerikan, Amerika'dan gelen turist kafilesini izliyoruz. Bu insanlar da aynı ortamlarda bulunuyor ve işte gün bittiğinde de bunlar hmm. turistler bir günün sonunda 24 saatte Paris'i gezmiş insanlar olarak Paris'in bu bölümünü geri dönüyorlar uçağa binip işte Mesulü'de hmm. oralarda kalıyor. Dolayısıyla evet, hiçbir şey olmuyor filmde aslında. Aslında küçük bir aşk hikayesi de var. Bir bar, o Amerikalı turist grubu daha çok kadınlardan oluşuyor ve işlerinden bir tanesini ayırt da ediyoruz adını filan öğreniyoruz Barbara diye. Hı hı. O Barbara ile Monsieur Ulo arasında e, birkaç karşılaşma oluyor. Hı hı. Hatta bir kısa dans etme sahneleri var ve filmin sonlarına doğru da bir hediye hı hı. vermesi söz konusu Ulo'nun. E, gerçi kendi elinde veremiyor o hediyeyi. Hı hı. Bir başkası aracılığıyla iletiyor. Öyle bir küçük bir aşk e, hikayesi evet, de var. Benzer bir şey aşk hikayesi şeyde de var. E, Mösyö Ulyon'un tatilleri filminde de var. Aslında Hı -hı. çok da benziyor. Yine Amerikalı bir e, turist kız var genç işte ve yine konuşamıyorlar çok fazla. Aralarında çok bir şey olamıyor ve bir yerde yine dans ediyorlar birlikte. Aslında o bir nevi onun bir versiyonu gibi. Hı -hı. E, ama işte ikisinde de benzer bir şey var. İşte çok büyük bir aşk hikayesi değil. Bu naif bir şey. Jack Tati'nin filmlerinde de çok gördüğümüz işte naiflikte. Hı -hı. Hoş. Böyle bir tebessüm bırakacak ve sonu da mutlu pek, her zamanlık pek mutlu bitmeyen Hı -hı. bir aşk hikayesi diyebiliriz. Zaten. Hı -hı. Orada da bir Amerikalı kız ha. öyle mi? Ee, ben Tati filmlerinin sanırım en azından çoğunu izledim. Zaten çok da bir film yok. Beş tane mi? Yeni tane değil mi? Toplam film Beş yani. film ve işte son filmi var bir belgesel ha. gibi. Evet. Bir zamanlar İstanbul Film Festivali'ne gelmişti o filmler. E, fakat şimdi tam hepsi canlı değiller aklımda. Fakat şeyden söz etmek mümkün sanki. Amerika ile bir aşk nefret ilişkisi evet, yaşadığından evet. söz etmek mümkün. Yani bu Amerikalı kadınlar hep herhalde Hı. kendisini tekrarlayan bir motif. E, bir yandan da o Amerikalılaşmak. Evet. Ona yani, bir tepki. E, filmlerin belki de en önemli teması e, budur yani. Modernizm ve işte daha ziyade modernizmde Amerikanlaşma, e, tek tipleşme. ...işte küreselleşen dünyada hepimizin Amerikanlılaşması... ...dan pek hoşlanmıyor hı hı. Dolayısıyla bu daha ilk yaptığı kısa film... E, şey, ...postacılar okulu galiba Türkçesi öyle bir şey... Hı hı. E, ...dan itibaren hep kendini gösteriyor. Çünkü o filmde de işte şeyler var... E, ...postacılar var, Fransız çok... ...çok Fransız Fransız postacılar var. Ve işte artık daha modern olmaları gerektiği için... ...işte bisiklete biniyorlar şey... Kıyafetleri tavırları işte arada girip arkadaşlarını görünce arada girip işte bir stüroda bir tane bir tek bir şey atabiliyorlar bir kahve içiyorlar falan. Böyle postacılardan işte Amerikalılar gibi daha çalışkan daha işte organize olmuş daha düzgün postacılar olmaları isteniyor. Onlara bir Amerikanının yaptığı postacı filmi izletiliyor bakın postacılar böyledir böyle çalışıyorlar. Sonra işte onları eğitiyorlar siz de öyle olmalısınız gibi asker gibi eğitiyorlar. E, tabi olmuyor yani tutmuyor hı hı, e, hı. tam bu aşı e, Dolayısıyla da ilk kısa filminde itibaren taktığı bir şeydir e, playtimeda da bu var playtimeda e, diğer bütün filmlerinde var Playtime'da da nasıl görüyoruz e, zaten bir Amerikalı kafile filmin başından itibaren orada e, hı hı. turist kafleiz e, ve işte birazcık da genel Aslında dünyadaki Turizm kavramıyla da dalga geçiyor biraz da Amerikalıların kibar bar çok dalga geçiyor. Çünkü işte koyun gibi bir topluluk bu. Ee, işte her seferinde turun başındaki işte onlardan sorumlu olan kişi bunları sayıyor otobüse bindirip indirirken sanki koyun sayar gibi gir işte iki, üç, dört, beş, gir işte 2 3 4 5 6 ve ne görürlerse aa o aa diye şaşırıyorlar. Ve zaten gezdikleri yerde Paris değil, Paris'in işte dışındaki modern kısım. Ama onlara fark etmiyor. Onlara bak bu çok güzel diye gösterdikçe çok şaşırıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir Amerikalılarla dalga geçme durumu var. Filmin ikinci bölümündeki lokanta sahnesinde de Amerikalılarla yine dalga geçme durumu var. İşte e, eğleniyorlar ne olursa eğleniyorlar. Yani işte boş denekeye vurulsa da hemen o çok dans ediyorlar, eğleniyorlar. E, dolayısıyla bu Amerikalıların biraz içi boş oluşuyla dalga geçiyor, eleştiriyor. Hı. Fakat bir yandan da Fransızları da eleştiriyor tabii. Hı hı. Bu Amerikanlaşma sürecinde işte biraz işi abartmalarından ötürü. Ee, daha işte bu ilk zaten filmin geçtiği bu gökdelenlerin bulunduğu yer... ...zaten kimliksiz işte Paris'ten hiçbir alakası kalmamış bir yer. Ee, çok ideal bir şey gibi sunuluyor bize ama hiç ideal görmüyor bunu Jack Paris ancak işte bu gökdelenlerin şeylerin, plazaların, kapıların... ...cam vitrinlerinden yansıyan... İşte çok uzaktaki Eiffel Kulesi, çok uzaktaki işte Sacré-Cœur'u görerek ancak gerçek Paris'i görebiliyoruz ucundan. O da kimsenin umurunda olmuyor zaten. İnsanlar onun farkında değil. Turistler bile farkında değil. Ee, ve işte bu tek tipleşme bütün film boyunca zaten en çok işlenen Hı -hı. konu tahminen. ya yani tahminen değil bu şekilde işliyor. Çünkü yani örneğin işte bu ortasında filmin bir akşam sahnesi var. Şeyden fuardan çıktıktan sonra bir arkadaş onu zorla evine çağırıyor örneğin. E, evine gidiyor işte bak ne kadar güzel ne kadar modern şöyle güzel evim var diye götürdü i̇şte böyle bir tamamen cam vitrinlerden oluşan içerini gördüğümüz bir tür hı hı. modern hapishane gibi diyebileceğimiz ve mobilyalar zaten her evde bütün mobilyalar aynı ve herkes hı hı. böyle özel bak ne kadar güzel mobilya var diye film boyunca gösteriyor hı. bütün mobilyalar aynı ve komşusuyla insanların ...bir duvarla kesişti ama hiçbir farkı olmayan böyle... cam vitrinlerde işte dediğim gibi hapishane gibi. Hı hı. Aslında biraz da Dogville'i hatırlattı bana o sahne. Hı hı. Tekrar izleyince. Hı hı. Yani dip dibe insanlar çok farklı şeyler yapıyorlar. Biz görüyoruz aslında aralarında incecik bir duvar var. Hı hı. Yani böyle bir durum Duvara e, gömülmüş televizyonlar falan... Evet. ...onlar beni şaşırttı 1967 yapımı bir film şey. Evet. E, Playtime ve o zamanlarda demek ki o, o tip şeyler... düşünülmüş, tüpü televizyonu doğru gömmek biraz zor olsaydı ama gömülmüş Ama Jack de teknoloji konusunda her zaman zaten çok ilgili bir insan. Hı -hı. E ve işte bu tür kimi buluşları önceden tahmin edebilmiş bir Hı -hı. insan. Ya da e işte teknoloji konusunda ilgili. Çünkü örneğin işte ilk filmi, ilk uzun metrajlı filmi işte Jurdöfet, Bayram günü Hı -hı. E öyle bir özelliği var. Ondan bahsedebiliriz kısaca. O film e, Fransa'da, hatta şimdi yanlış söylemiş oluyor ama bildiğim kadarıyla Avrupa'da çekilen ilk e, renkli film. F ve işte Tron Thompson mıydı? Öyle bir firma kendisine sunuyor böyle bir şey Aha. yapabiliriz diye. O da tabii hemen kabul ediyor. E, ilk renkli film biz çekmiş olalım gibi. Fakat işte yine de şey yapıyorlar. E, emin olamıyorlar daha önce denenmemiş bir şey. Riske atmayalım diye. ...filmi siyah beyazla çekiyorlar. Yani filmin tamamı iki tane kamera yan yana... Hı -hı. ...biri siyah beyaz, biri renkli olarak çekiliyor. Az bir açı farkıyla Evet, çok az bir açı farkıyla. Hı -hı. Ve sonra da korktukları aşlarına geliyor... ...renkli filmleri e, yıkayamıyorlar, olmuyor, başarılamıyor. O filmler kalıyor ve siyah beyazı izliyor insanlar. İşte Hı -hı. 1996 mı, 90'larda ancak o renkli kopyalar tekrar... ...açılıyor ve bir şekilde günümüz teknolojisiyle... ...onlar işte yıkanabiliyor ve... ...film sonra renkli bir versiyonu... ...daha oluşmuş oluyor. Hmm. Dolayısıyla böyle bir teknoloji sevgisi var zaten... Hmm. Jack Datin'in. Zaten Playtime'ın da bir teknik... E, ...yanından söz etmek gerekir. 70 mm ya da hmm. 65 mm'ye mm çekilmiş bir film. Ve... E, ...ilk... ...versiyonu da 2 saat 20 dakika... Hmm. ...140 dakika galiba... Ve e, 35 milimetre kopyalarında da ilk başta izin vermeyebildim Kabila Tatı. E, ve bu uzun hali ve 70 milimetrelik haliyle filan da e, eleştirmenler beğeniyor ama e, gişede iş yapamıyor. Hiç yapamıyor. Sonra, ha? Hiç, yapamıyor yani. Hiç yapamıyor. Sonra kısaltılıyor 35 hı hı. milimetre kopyalar yapılıyor falan filan ama yine de kurtul kurtulmuyor, kurtul kurtulmuyor. filan. Bir de şey Amerikalılara <gülüyor> ve işte Amerikanlaşmaya bir tepkisi var tabii. Fakat şey de demek lazım bir yandan da e, Amerika kültürünü ve sinemasını seviyordu. Yani hı hı. böyle bir tamamen düşman olarak gören tek taraflı bir siyah beyaz bakışı yok. Daha e, zaten zaten yani yaptığı sinema burlesk işte sinemadan, işte slapstick'ten, Charlie Chaplin'den, Buster Keaton'dan çıkan bir sinema ve bunu her Hı -hı. zaman biliyor kabul ediyor her zaman Hı -hı. her yerde belirtiyor saygısını dile getiriyor Amerika'da e, Oscar töreninde de yanılmıyorsam bir ödül alıyordu hangi mononklo olabilir şimdi yanlış söylüyorum şu an orada da öyle bir şey teşekkür ve işte bir Hı -hı. saygı da Hı -hı. kusur etmeme durumu oluyor dolayısıyla her zaman için çok da önem veriyor buna Fakat işte asıl derdi zaten Amerikalılardan ziyade Amerikanlaşıp tek tipleşen yani insan, ülkelerin kendi kültürlerini hı hı. kaybetmesi. Aslında takıyor? o tek tipleşmenin e, çok da e, net bir ifadesi. Bir turizm bürosundaki afişlerde var filmde, Playtime'da. E, ilk seyrettiğimde fark etmemiştim, sonradan fark ettim. Hepsinde aynı resim var. Hı hı. E, yani <gülüyor> Stockholm yazıcı arkada bir bina resmi hı hı. var. Binanın da hiçbir özelliği yok, modern bir bina. Aynı bina işte Hawaii Hı -hı. posterinde de var. Aynı bina e, ne bileyim St. Petersburg posterinde de var. Sadece bu binanın önüne bir insan figürü daha konulmuş. O insan figürleri değişik. Altında işte bir de şehrin adı değişik. Hı -hı. Yani e, bize gösterdiği binalar da zaten o afişlerdeki binalar gibi modern. Hı -hı. E, bir özelliği olmayan e, modernist mimarinin işte, şeylerinden bir tanesi. E, Yani filmde çok fazla hmm. böyle detay var çok zaten ay. bu arada. Bir Aha. kere izleyince mutlaka fark etmeyeceğiniz birçok detay var. Tekrar tekrar izlemek gerekiyor. Çünkü zaten... Ee... mesela çok geniş planlar kullanabiliyor ve o geniş planda birçok farklı şey oluyor. Evet. Asıl biz işte Mösyö Ülö'yu ya da o anki izlediğimiz karakteri izliyoruz fakat aslında yan tarafta başka ufak şeyler de oluyor. Hiç evet. önemi yok bir yandan belki ama işte böyle dikkat evet. ettiğimizde sesler açısından da geçerli. Görse, görsel evet. olarak da çok ufak detaylar var. Evet, evet. Üzerine fazla çalışılmış. Evet yani hatta iki ayrı plan aynı sahne içinde oluyor. Aynı plan içinde iki <gülüyor> ayrı plan varmış gibi <gülüyor> de oluyor. Yani <gülüyor> sol tarafında bir başka bir grup bir şey yaşarken sağ <gülüyor> tarafta başka bir şey Bir, bir olay oluyor başka bir kahramanlar arasında ve ikisi de eşit gözüküyor yani hani hangisini izleyeceğinden çok da emin değilsin filmde ee, aklıma demin şey geldi bu camlardan filan söyledik burada böyle bir sanki sınırların da belirsizleşmesi gibi bir şey var yani neresi içerisi, neresi dışarısı belli değil ee, hatta o kadar belirsiz ki bir yerde işte filmin en başlarında bir, birisi dışarıdan Sigarasını yakmasını istiyor içerideki e, adamın fakat kendisinden dışarıda adamın içeride olduğunu farkında değil çünkü aralarında bir tertemiz Hı -hı. bir cam var Hı -hı. ve e, aynı e, mekanı paylaştıklarını zannediyorlar. E, adam gel kapıya da e, öyle yakayım diyor işte yine kapıya çarpan bir adam Hı -hı. var burnunu e, kırıyor. O evler zaten içeride mi dışarıda mı belli evet. değil vitrin gibi her şey. böyle bir özel hayatın yok olması mı bir şey bir şey söylüyor ama tam ne söylüyor ben bilmiyorum ama bir içle dışın karıştı içle dışı ayıran hmm. duvarların yani şekilde e, şey. yorumlanabilecek şeyler Tabii yeah. yani hmm. o kadar işte yepyeni o kadar gıcır gıcır ki yani çok bizim bunu beğenmemiz gerekiyor ama aslında işte bir yandan da bir çeşit görünmez hapishaneye dönüşüyor insanlar işte hmm. iç, içinde olduklarının farkında bile olmuyor bir noktada İşte benzer birçok bir sahne var hatta işte bu e, iş görüşmesine gittiği adamla bir türlü buluşamayacak şey söylüyor sonra adam ka, yanlış hatırlamıyorsam ha şey tabii yansımalardan adamın karşıdaki plazada gibi görüyor mesela evet. oraya hı. gidiyor halbuki adam hemen dibindeymiş falan evet. bu tür şeyleri çok fazla kullanıyor. Tek tipleşme de bu arada o evla, ev sahnesinde... ...insanlar da aynı televizyon programlarını izliyordu hep. Her evet. televizyonda aynı şey vardı. Öyle hı hı. şeyler de var. Ee, i̇şte bununla bir de dalga geçecek şekilde... ...biraz işte son ikinci bölümündeki lokanta sahnesinde aslında... E, ...şey de var. E, yani Amerikalılarla da dalga geçiyor. Evet böyle boş insanlar diyor ama Fransızlarla da epey dalga geçiyor. Özellikle lokanta sahnesinde ki garsonlar... Ee, ...hiçbir şekilde ayak uyduramıyorlar bu yeni... ...işte dışarıdan çok güzel görünen... Hmm. ...fakat içi boş olan... ...Royal Garden, işte lokantası. Royal Garden lokantası... ...Kraliyet Bahçesi Lokantası adı... ...belli ki orası yeni yapılan bir yer... Zaten evet. belli ki ...açılış de, gecesi... Daha, evet, ...açılış gecesi, daha bitmemiş bile aslında... ...iç mimar daha bitirememiş... ...orada bir işte telaşlı bir iç mimar var... ...daha tam bitmeden açmaya karar vermişler... ...turistler geliyor para kazanalım kafile diye... Fakat belli ki bu garsonlar da daha Fransız, Paris'te yaşayan, Paris'te çalışan tip garsonlar. Böyle bir ortam onlar da alışık değil. Dolayısıyla uyum sağlamaya çalışıyorlar ama olmuyor tabii. Hmm. Ne orada da aynı şekilde aşı tutmuyor. İşte Amerikalılar tüm saçmalıklara rağmen en azından işte biraz eğlenmeyi başarabilirken bu garsonlar, yani bu Fransızların işte tetkare derler Fransızlar. Kas kafalı diye çevirebiliriz belki Yani çok fazla tek tip şeyden bak At gözlü ve hep kendi bildiği Kendi kafasındaki hmm. hep ona alışık oldukları için Onlar uyum da sağlayamıyorlar Ve işte sonuçta o bir tane garson var Üstü başı yırtık bir şekilde bitiriyor O, o hale dönüyorlar yani o Uyum sağlayamaktan e, Benzer bir şey o, o şeyden aklıma geldi Bu vitrin camların Oluşu olmayışından e, Oradaki de kapı kırılıyor mesela Kapıcıda Sadece tokmağı tutarak işte evet. insanlara bu yürü diyor. Onu bile fark etmiyor kimse. Herkes giriyor çıkıyor. Kapı varmış gibi. E öyle bir mevzu var. Evet ama nasıl Her Farklı şekilde yorumlanabilir o. <gülüyor> Cam, vitrin, içeride olmak, dışarıda olmak. Ee, galiba Philip Kent Camp e, diye bir İngiliz eleştirmen var. Onun bir lafı varmış. Air'in'in... ...doğruya e, galebe çalmasının öyküsü gibi bir lafı var <gülüyor> bu Playtime için. Yani eğri dediğim curve yani ilk <gülüyor> çizgi diğeri düz çizgi. E, acaba öyle mi diye ikinci defa izlerken biraz düşündüm. Hani belki tam bu kadar bunu söylemek mümkün. Biraz a, abartmış olabilir ama şöyle bir şey hakikaten var. İlk başlardaki hani gördüğümüz insanlar... Ya da bir sürü filmin bütün boyunca gördüğümüz bir sürü insanlar... ...bir asker gibi, Hı -hı. robot gibi hareket ediyorlar. Düz çizgiler. Hı -hı. Köşeyi 90 derece dönüyorlar falan böyle. Yani köşeleri Hı -hı. sanki robot gibi. Ama filmin o sonundaki o... E, ...Royal Garden lokantasında... ...işte gayet düzenli başıp sonra bir Hı -hı. kaosa evrildiğinde... ...insanlar aslında mutlu oluyorlar Hı -hı. da. Yani herkesin katıldığı, birlikte eğlendiği... o protokolün bir kenara bırakıldı işte resmiyetin bir kenara bırakıldı bir e, belki hakiki Fransızla dönüldü fena evet. kafasındaki e, öyle bir şey oluyor. yani hakikaten e, yamukun <gülüyor> hı hı. doğruyu e, ezismesi ona üstünlük sağlaması hı hı. ve egemen yani egemenliğin geri alması gibi hı hı. bir şeyden söz edilirler belki e, yani şöyle aslında ona girmek lazım belki işte şey kalkıyor hı. İşte, dedin eee Tatin'in sinemasında sınırsal da... farklar da tabii. Evet. Artar. Tabii tabii tabi Çünkü orada işte çok zengin Amerikalı belki petrol zengini dall Dallaslı böyle bir adam var <gülüyor> <gülüyor> konuşan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve o işte oradaki sarhoşlarla Mesela gece bittiğinde işte ortam o hale geldiğinde sarhoşlarla işte sabah kahve içip şey bir arada böyle sarılıp dertleşebilecek hale geliyorlar. Hı. Ve işte bu birazcık Jack Tati sinemasında aslında belki birazcık değil en önemli şeylerinden biri. Yani Buster Keaton, Charlie Chaplin gibi slapstick işte sinema en önemli isimleri saydığımız bu Hı. siyah beyaz dönem isimlerinden farklılaştığı birkaç nokta var. Bir tanesi ee, bu işte demokratik... yaklaşımı diyebiliriz yönetmen olarak sinemaya. Hı hı. Çünkü e, bir karakterimiz var. Monsieur Ullo. E, Monsieur Ullo hiçbir zaman işte Charlie Chaplin'in işte Sherlock gibi ya da Buster Keaton gibi hep izlediğimiz tek başına hep kadrajın ortasında ve başına türlü şey gelen ve bizim bayıldığımız karakter olmuyor. Hı hı. O her zaman e, olayların içinde geniş planlarda hmm. diğer insanların arasındaki biri oluyor. Hmm. Bazen ondan daha önemli insanları izliyoruz. Mesyölü kadrajda olsa bile yani hmm. orada daha hmm. ön plan. Mesyölü'yü bazen izlemiyoruz. Başka insanları izliyoruz. Dolayısıyla bu işte karakterlere eşit yaklaşım Jacques Tatin hep bilinçli bir şekilde yaptığı Yani dile de getirdiği hmm. bir şey. Mesyölü hiçbir zaman ön planda olmasın. Hep görünsün. Ee, başka filmlerde de keşke görünse hatta diyor. Yani başka hı hı. yönetmenlerin filmlerinde de görünse önemsiz biri olarak keşke geçse diyor. Hı hı. Ki bunu da işte François Truffaut bir filminde yapıyor. Eee Board Bord galiba İngilizcesi şey. İşte ve, e devam filmi Domisil Conjger Fransızcası. İşte hı. bu Antoine Duanel serisi 400'lerle başlayan. Hı hı. İşte yataklı Jean-Pierre ve... başrolünde evet. oynadığı filmlerden. Onun işte üçüncü filmi. Hı -hı. E, bez e, ...üçüncü filminde... ...örneğin işte Jean-Pierre Lyon'un karakteri... ...Antoine Donel bir tren garandayken... ...Monsieur Ulo geliyor. Yani Hı -hı. Jack Tati oynamıyor ama... Hı -hı. aynı ...o yani işte yine biraz çapşal... ...etrafına bakınıyor. İşte ne, hangi trene bineceğini şaşırıyor. Gidiyor. Böyle Hı -hı. bir yani hiçbir ihtiyacı yokken... Filmde, ...öyle bir referansta bulunmuş ki... ...Jack bir nevi de bu bir arzusu... ...çünkü dile getiriyor kendisi de. Hı -hı. Bu işte demokratik yaklaşma... E, Yani ...önemli gördüğüm bir şey yani... ...çünkü yönetmenin düşünüp... ...üzerine çalıştığı bir şey... Ee, ...örneğin işte şeyde de... ...bayram... ...bayram günü, Jurdöfet ya da işte ve ...diğer filmlerinde hep figüranlar... ...çalışıyor ve bu figüranlar... ...aslında birçok bir şeyde... ...filmin teknisyenleri ekipte olan insanlar da var... Hepsi güzel giyinerek geliyor sette hatta. İşte oynayabiliyorlar çünkü sahnelerde ve kimse bunu yadırgamıyor. Güzel böyle bir aile ortamı. Ajaktadı yani hatta sette arkadaşlar diye herkese konuşuyor. Arkadaşları gibi görerek insanlara hitap ediyor ve davranıyor. Dolayısıyla böyle bir şey farklı bir yaklaşımı var. Çünkü hakikaten yani başka ben çok fazla film izlemedim. Ana bir karakter var hepimizin bildiği Messi'yi ama fakat hiçbir zaman Messi'yi izlemiyoruz biz sadece. Çünkü Figüranları da izliyoruz. yani hı hı. Özel olarak yetenekli aktörler olmalarına da gerek yok. O filmlerde gerçekten figüran karakterler ya da çok düşük ufak rolü olan karakterler bize kendilerini izletiyorlar. Onlara gülmemizi sağlıyorlar. Bu, bu da kolay bir şey değildir. Yani bir, birine gülmemiz hı hı. için orada yani bir oyunculuk bir şey gerektirir. Fakat biz ona ihtiyaç duymadan o insanlara gülebiliyoruz. Bu, bu da ben başarı olarak görüyorum yönetmenin açısından. Yani çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Tabii bu ettiğin demokratikliği sağlamanın temel e, yöntemlerinden birisi de geniş planlar Hı -hı. kullanmak. Yani şeyde Playtime'da e, neredeyse hiçbir yakın plan yok değil mi? Yani var mı bilemiyorum hatırlamıyorum ama yani çok geniş planlar ve <gülüyor> zaten de 70 milyonlukta sinemada seyredilmek üzere Hı -hı. yapıldığı çok açık bir film. Yani büyük ekranda Hı -hı. bir işte büyük bir tabloya bakar gibi yani Hı -hı. sol tarafında bir şey oluyor sağ tarafında bir şey oluyor gibi ve bu film için yine söylenmiş bir laf var. ...en az birkaç kez seyredilmeli... ...hatta e, sinemanın farklı koltuklarından... ...seyredilmeli gibi bir... ...kime söylediğini şimdi hatırlamıyorum ama... ...sinema e, tarihine geçmiş laflardan biriymiş. E, yani... E, ...sadece birkaç kez değil... ...birkaç farklı açıdan bakmak... E, ...tayarar olan... ...filmlerden biri. Hatta işte bu demokratik yaklaşımı... şey ...son filmi... ...The Parade İngilizcesi... ...yanılmıyorsam... E, ...orada bile gösteriyor ki bu film... Diğer filmleri gibi bir tam fiksiyon değil. Hı -hı. E, İsveç, işte Stockholm'deki bir sirke katılıyor. E, Jack Tati, kendisi Hı -hı. o Jacques Tati olarak. E, ve işte bu sirkte kendisi de çıkıyor. Bazı işte farklı şakalar yapıyormuşlar. Ve diğer sirke ayet şeyleri de izliyoruz. Yani yarı belgesel var, yarı işte fiksiyon bir film diyebiliriz. Fakat burada bile herhangi bir sirk filmi. Yani sirkin içinde geçen olayları gördüğümüz. E, özel olarak buna dikkat ediyor ve seyirci... Ve sahne işte ortadaki insanlar işte şu gösteri yapan ve izleyen insanları bile karıştırmak istiyor. ve Yani hmm. bakış açıları seyirci ne tarafta seyirci işte daha düşük bir seviyede yararçı olarak ve izlenen kişi daha yüksekte gibi davranmak istemiyor. Dolayısıyla ona bile işte açı karşı açılarda bakış yönlerinde veya bazen işte seyirciyi sahneye davet ederek... şeyleri değiştirmek, yerer şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor özel bir çabayla. Hı. Bu da önemli bir şey. Yani parat filmi diğer filmleri gibi çok parat film çok fazla sayılan dile getirilen bir film değil. Çünkü işte içeriğinden ötürü tam hı. anlamıyla bir jaketi sineması örneği hı. sayamıyoruz. Yani bunun da tabi farklı nedenleri var. Nedenlerinden başlıcası tabi parasal sorunlar. Hı hı. Playtime'dan kaynaklanan parasal sorunlar. Bu noktada Playtime'e geri dönebiliriz belki. Playtime'dan önce işte Jack Tati Jourd'e yapıyor. Bu çok beğeniliyor. Hı hı. İlk filmi, ilk uzun metrajlı filmi. Sonra Monsieur Ulyon'un E, tatillerini yapıyor. Bu film de çok beğeniliyor. Ki onun birkaç yıl önce bir film yüzüne girdi bu. Mr. Bean serisi, Hı -hı. serisinden Mr. Bean tatilde diye. Bu bayağı bir gönderme öyleymiş. yapan İzleme filmlerden da öyleymiş. biri. E, <gülüyor> o vizyunu göre daha çok beğeniliyor. Yurt dışında da beğeniliyor. Amerika'da da beğeniliyor. Diğer Avrupa ülkelerinde. Onun üzerine Mon Amcam amcamı yapıyor. Hı -hı. Bu filmde çok beğenilmekle birlikte seyirci ...biraz yavaş yavaş... ...önceki filmler çok seven seyirci... ...geri Kopmaya çekilmeye başlıyor... başlıyor. Hı -hı. ...çünkü Jack Tati asıl yani ...biraz da başarı da elde edince... ...asıl yapmak istediği şeylere daha da... Hı -hı. E, ...daha da işte ne diyeyim... ...mükemmeliyetçi bir bakışla... ...ve işte, işte yapmak istediklerini daha çok yapma şansı da olunca... ...daha fazla e, sinemasal oyunlara gidiyor... ...daha Hı -hı. işte yapmak istediği... ...yönetmenlik için yapmak istediği şeyleri... ...daha fazla yapabiliyor... ...bu seyirciyi biraz uzaklaştırmaya başlıyor... Playtime ve işte biraz da aslında içerik de burada var çünkü önceki filmlerinde biraz daha taşra ortamını hep ele alırken Mon, işte My Uncle'da ilk kez şehir ve işte kendi filmlerini izleyecek tür insanların modern, Hı -hı. modern dünyada yaşayan insanları bir hicvini yaptığı için biraz da bu rahatsız da ediyor Hı -hı. insanları. İnsanlar kendilerini çünkü görmekten kendi, hoşlanıyor. Evet. Yani bu Playtime en çok benzeşen zaten en iyi iki filmi kabul edilen My Uncle ve Playtime. Playtime'a geldiğinde şöyle ki ya My Uncle'da daha demin bu dediğim filmde zaten başlıyor bu şey fazla özenli çalışmasına ve filmin çekimleri dokuz ay sürüyor zaten My Uncle'ın. Ve işte kurgusu da çok uzun sürüyor ve işte epey de bir para harcanıyor. Hı hı. Neyse o film kendini çıkarıyor. Fakat Playtime'a gelince daha da Jack Tati işi ileri götürmek istiyor. Artık bir, bir nevi başyapıtını ortaya koymak istiyor. Ee, bu filmin setinin hazırlanması bir sene sürüyor Playtime'ın. Çünkü filmde gördüğümüz o modern, işte aşırı ultra modern Hı -hı. şehir, mahalle diyelim, gökdelenler gerçek değil. Hı -hı. Tamamen inşa ediliyor. Bunların birçoğu zaten gökdelen değil tabii. Maket yani ufak Hı -hı. örnekler bizi perspektifle bu şekilde... gibi Hı -hı. tekerlekli. Bunlar şeyler aslında maketler. Ee, biz tabi filmde gökdelen gibi görüyoruz. Ee, işte yollar yapılıyor. Tativille ismi verilen bir küçük ultra modern şehir şehircik tasarlanıyor. Hı -hı. Ee, ve işte bir yıl sürüyor hazırlığı. Çekimler çok uzun sürüyor. Çünkü işte kimi farklı şeyler var. Hava şartları çok kötü gidiyor. İşte renkli gelen çekim yapılacak işte filmler yüzden memnun olmayacak dedi elde ettiği renk yani denemelerde testlerde sonuçlardan memnun olmuyor bazı işte yapılan bu derinlik perspektifli alakalı oyunları istediği gibi yapabileceği tür işte dekorlardan memnun olmuyor uzadıkça uzadı uzuyor set ve sonuçta ortaya hatta Pompidou falan bile devreye giriyor <gülüyor> bildiğim kadarıyla <Cumhurbaşkanı> <gülüyor> bile... filmin bitirilmesi evet. için bir şekilde çünkü yani devlet yana... kaynaklarından evet. da e, galiba açıyor. Evet. Ve sonuçta Playtime ortaya çıkıyor. Bir yani sinema tarihinin benim açımdan ve birçok eleştirme açısından da en önemli filmleri arasına girecek. çok yani Yapılmış en iyi bence ayrıca komedi filmlerinden biri olarak da değerlendirilecek. Bir film ortaya çıkıyor. Ee, tabii bizler için çok güzel. Ee, fakat <gülüyor> <Seyirci şimdi. gülüyor> Jack Tati için dolaylı yolda. Asıl seyirci için çok güzel olmuyor bu. Hmm. Yani Beklediği gibi yurt dışında da beğenilmiyor. Ya hem Fransız izleyicisi beğenmiyor hem yurt dışındaki Amerikalılar ve başka izleyicilere de bu film fazla artık nasıl diyeyim ağır mı geliyor? Hı hı. Yani şey içerik açısından. Yani birisiyle L özdeşleşmek zor, takip etmesi zor. Komik gelmiyor herhalde. Komik gelmiyor. Ee, yani Fazla entelektüel bir komedi filmi olarak gör geliyor diye tahmin hı hı. ediyorum. Fikir yürütüyorum. Dolayısıyla film çok başarısız oluyor. Bu kadar çok para harcanıp ...bu kadar başarısız olunca film... ...büyük bir krize giriyor Jack Tati... ...yapım firmasıyla birlikte. Atlatmaya çalışıyorlar işte... ...demin konuştuğumuz işte 35 mm'ye geçelim... ...filmi kısaltalım mecbur kalıp... ...onları yapıyorlar. Onlar da hiçbir işe yaramıyor. Sonuçta... ...Jack Tati evini... ...sahip olduğu bütün filmlerin haklarını... ...bu filmlerin peliküllerini dahil... ...yani bütün kopyaları... ...her şeyi satacak şekilde... ...ve çok ucuz paralara çıkarttırmalarda satarak... ...borçları kapatmaya çalışıyor... Hı hı. ...kapatamıyor da ve böyle bir... ...çok sefil bir... ...yani tırnak içinde hale düşüyor... ...parasal olarak, maddi olarak... Ee, ...işte firması batıyor... Her şey, ...bütün elindeki her çıkardı... Şey ...Paris'te daha mütevazı bir eve taşınmak zorunda kalıyorlar... ...şuydu buydu... Ee, ...dolayısıyla... ...yani bu kadar iyi bir film yapmış bir adam... Ee, ...ne yazık ki parasal açıdan, maddi açıdan... ...böyle bir krizle yüzleşip... ...geri çekilmek zorunda kalıyor... ...bir anlamda... Ee, Ve işte tabi psikolojik olarak da etkiliyor bu Jack Tabi sonra ilerleyen dönemde işte Trafik filmini yapıyor yine Masi Ulu'nun karakterinde son filmi. Trafik filmini televizyon filmi olarak tasarlıyorlar. Daha düşük bütçeli. İşte biraz daha maddi açıdan kendilerini zorlamayacak başka bir yapım firmasıyla ve işte biraz da para kazanabilecekleri. E o da çok başarılı olmuyor. E, art iyice küs, küsüyor adam. E, Fransız Seyir, hı hı. sinema ortamını. Ee, zaten son filmi demi söylediğimiz parad, Parade de eee İsveç televizyonuyla ortak yapıyor. İsveçliler hı hı. biraz sahipleniyor gibi oluyor. Ee, biraz böyle kırgın <gülüyor> bitiyor sinema kariyeri ve sonradan da işte Fransızlar ah kaf, işte kafalarına vuruyorlar. Biz böyle bir önemli bir sanatçı işte son son yaşamının son dönemi de değil aslında yani. Çok en üretken olabileceği bir zamanda Yani yardım etmedik bir şekilde yardımcı olabilirdik fakat işte bu hale gelmesine neden olduk. Daha, daha iyi başka filmler yapabilecekken yapam, yapmamasını sağladık yapmamasına neden olduk diye pişman oluyorlar. Ama işte öyle de bir zaten laf vardır Fransızlarda kimse kendi ülkesinde peygamber değildir diye. İşte Bergman'ın da yaşadığı benzer şeyler var İsveç'te örneğin. ya da ne bileyim Fransa'da Claude işte zamanında Burjuva diye çok eleştirdiler. Öldükten sonra vah işte kimse şimdi onun gibi aşk filmi yapamıyor. Biz zamanında Hı. niye ona öyle şey eleştirdik eleştirmenler pişman oldular. E, bu tür şeyler olabiliyor ama biraz hüzünlü bir durum tabii. Hı -hı. İşte yapmak istediği başka filmler de var. Örneğin İllüzyonist var ki Hı -hı. sonradan işte Silvan Chome animasyon olarak yaptı. Evet. Veya işte Confusion işte karmaşıklık mı diye hmm, çeviriyor bilmiyorum. Hı. karmaşa. Öyle bir filmi var ki işte senaryosu da var. Hı hı. Final filmi olarak baktı. Mesut ölüyor, ölüyor senaryoda. İşte bir film setine giriyor yanlışlıkla ve orada bir işte savaş sahnesi mi, kurşun dizme sahnesi mi ne var? Ve işte orada bir kaza kurşununa kurban gidip tam araya girip işte klasik o hı hı. şekilde öldüğü bir final filmi de var senaryosu hazır olan ama onu da hı hı. çekemiyor. O komik kimse de çekmedi mi? Yok çekmedi. Bildiğim kadarıyla yani. çekmedi. Hı -hı. Böyle biraz küskün zaten bir şekilde yani trajikomik mi denir? Hı -hı. Filmlerinde olan hep o çok komik olup işte bir yandan böyle bir içini burkan hafif böyle naif bir hüzün işte aşk aşkla alakalı ilişkilerde ya da başka meselelerde o o şekilde bitiyor adamın kariyeri. Hı -hı. E, çok az film yapıyor. 5 yani ve işte paraya da sayarsak beş buçuk diyorum ben. Hı hı. Ee, uzun mı yapıyor ama çok önemli işler yapıyor. Ee, ki işte Kayedü sinema zamanında da işte bu yeni Fransız, yeni dalga o jenerasyonun işte otör sineması olarak adlandırdı ve onlara kadar çok da ...yönetmen adına örneği az olan Fransa'da... ...işte Bresson gibi isimler var... ...birkaç isim var, Cocteau gibi... ...işte Tati'yi de... bu ...beş -6 tane isim saydıktan hep Tati'yi de dahil ediyorlar... onun ...önemli bir isim çok... ...Fransız sinemasının açısından da... ...dünya sinemasının açısından da... E, ...ne yazık ki az filmini izleyebilmiş oluyoruz... ...David Lynch de... ...Playtime'ı özellikle... ...ilk beş filmi arasında Hı -hı. sayıyor... ...diye hatırlıyorum... ...adam aslında bir anlamda... E, resmettiği dünyayı doğru resmetmiş yani orada böyle giderek anonimleşen giderek birbirine benzeyen bir Fransa'da onun değerinin bilinmemesi de çok anormal değil yani. Fransızlığındaki ve de şey de enteresan ya son filminin İsveçlilerin desteğiyle yapıldığını söyledim Bugün de bence Jack Tatii en iyi e, takip eden e, sinemacı Roy Anderson'da diyebiliriz. Yani bu hı hı. hatta bu hafta hala gösterimi sürüyor olsa gerek. İnsanları seriden görücü filmi e, bayaatatii eski bir film evet. diyebilirim yani. E, Playtime kadar e, e, nasıl diyeyim daha farklılar ama yani çok benzer yanları da var. Evet, ben bence de şu an yaşayan film yapan yönetmenlerde en çok Tati'ye yakın diyeceğim isim o yani işte. Bir de Belçikalı bir çift var bu um, Rumba falan hmm. filmleri. İzlemedim. Hmm. Ama oyandırsın öyle doğru. Hı -hı. Yani Tati'den bahsetmişken tabii biraz da e, sesten bahsedebiliriz. Hı -hı. Çünkü demin söylemiştim işte bu daha. Buster Keaton, Charlie Chaplin gibi yönetmenlere göre biraz farklılaştığı noktalar ne işte demokratik yaklaşması biraz da sinemaya dışında Hı -hı. Ee, bir de ses var çünkü onun elinde yani slapstick de işte görsel olarak çok fazla göze hitap eden bir şeyken slapstick ejaklati teknolojinin de yardımıyla sese de hak sese Hı -hı. de sahip. E, dolayısıyla sadece görselle eğitilmiyor. Ses üzerine de çok fazla kafa yoruyor ve ses komiği e, yapmak için epey bir çaba sarf ediyor. Bu daha işte ilk filmlerinden itibaren ses hep çok ön planda. Yani özel olarak sırf Jack Tati sinemasının sesini inceleyen doktora tezleri, kitaplar vardır Fransa'da. Hı hı. E, daha işte ilk Jour de Fête Bayram gününden itibaren hep ses ve işte özellikle film çekildikten sonra işte foli. seslen seslendirme ve foly de çok önem veriyor e, çünkü filmde diyalog neredeyse yok ya yani bunu konuşmadık Bir bilmeyenler için söyleyelim Hı -hı. filmlerde diyalog hiç önemli değil gerçekten o dili bilmiyorsanız Fransızca bilmiyorsanız bile yani filmde belki işte yüzde bir kaybedersiniz gibi bir şey var hiç hakikaten Hı -hı. Izle, anlamasanız da çok fark etmez zaten Monsieur Julio karakteri çok az konuşur diğer karakterlerin konuştukları şeyler de çok Mesut Eulio'nun nasıl giyinden, tipinden falan da bahsetiyor. Evet doğru. Çok, çok az <gülüyor> bahsetmek lazım. Mesut Eulio dediğimiz karakter e, bir Fransız beyefendi. Bir pardesüsü var, bir piposu var, bir şapkası var çok karakteristik. Bir de kısa paçalı, i̇şte, pantolonu, kısa paçalı var. pantolonu var. Bir de işte şemsiyesi var. <gülüyor> hı hı. Öne Ve, yaylanarak. Evet yani. yaylanarak. E, uzun boylu da biridir. Jaktat, epey uzun boyludur. Yaylana yaylana yürüyerek biraz da işte sakar. Aslında... İşte kime benzetebiliriz? Biraz işte Goofy'e benzetebiliriz belki Walt Hı. Disney'den. Ya da işte Seinfeld dizisinde Kramer'ı biraz Hı. oradan etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü ama e, evet Kramer biraz hiperaktiftir ama bu gayet yavaş bir adam. Ya, yavaş bir adam ama yine hareketleri, sarsaklığı, boyu posu. Hatta işte Jacques biraz işte spor gigleri yapar. E, i̇şte Kramer'ı oynayan Michael Richards. yanlış söylemiş olmayayım o da otur örneğin öyle şeyler yaparak giriyor hı. biraz benzeşiyorlar. etkilendiğini tahmin ediyorum etkilenmiş hı hı. olsun zaten ya yani etkilenilebilecek <gülüyor> bir adam ee, böyle bir sarsak bir karakter ama çok kibar iyi iyi niyetli hı hı. E, fakat işte kırılma noktası olarak bu karakterimiz biraz daha fransız bir, fransız fransız bir karakter işte hatta biraz taşralı hı hı. diyebileceğimiz ama iyi anlamda. işte Jacques Tati'nin bakışıyla iyi anlamda. Biraz romantize edilmiş anlamda. Bu işte eski Fransa. Yani Fransız kültürüne daha yakın bir karakterimiz. Dolayısıyla e, anlamsızca aşırı modernleşen Fransa'da birazcık şaşır şaş şaşalıyor. Yani ne yapacağını Hı -hı. bilemediği durumlar oluyor. Mononcle'de örneğin işte ablasının ve onun çok zengin fabrikatör eşinin aşırı modern evine gidiyor defalarca. Ve işte bu evde aslında bir modern hapishane zaten aynı şey. Yani kapısını kilitli işte açmak, girmek, çıkmak bile zor. E, saçma sapan bir yer. İşte benzer şeyler yaşanıyor. Uyum sağlayamıyor. Hı hı. E, ya da işte sağlamaya çalışınca daha komik hallere düşüyor. E, Playtime'da da yine aynı karakterimiz. Aslında işte biraz da şu da var. E, Monsieur Hulot ve bu filmler biraz işte Fransa'nın tarihiyle de uyuşuyor. İşte çünkü 40 50'lerin başı ya da 40'ların sonundaydı e, Mesut Ulu'nun tatilleri. Daha işte bir sayfiye yerinde biraz daha Taşra diyebileceğimiz bir ortamda işte Mesut Ulu'yu tatile gelmişken görüyoruz ve işte yine de çevredeki böyle kasabadan işte biraz daha Taşra Fransası, eski Fransa e, görebiliyoruz. Fakat işte tarih ilerledikçe, modernleştikçe bu sefer işte My Uncle Amcam filminde e, bulunduğu yine o şeyin mahalle kendi mahallesi var yine biraz daha İşte rüral derler Fransızlar. Hı hı. Öyle bir ortam kendisine uygun. Hı hı. Fakat aynı şehirde işte çok aşırı modern Ultralüks evler de oluşmaya başlamış. İşte ona uyum sağlayamıyor. Hı hı. Hatta işte My Uncle'ın sonunda artık git diyorlar, istemiyorlar onu. Sen hadi git şehre iş bul kendine gibi. Havaalanına bırakır şey onu. Hı hı. E, kayın bir biraderi. E, ve havaalanı playtime devamı da havaalanında başlar. Mesut hava havaalanından Paris'e gelmiş ve işte bu artık tarihte ilerlemiş ve ultramadı artık hiç e, diğer şehir kalmamış bile ancak yansımalardan görebildiğimiz hı hı hı. halde küçülmüş. E, Mesut Ölüo bu sefer iyice bu artık Kafka hale gelmiş içinden çıkılamayacak her şey şeffaf olsa da aslında içinden çıkılamayan bir ortama düşüyor. Belki iç diye bir şey kalmamış her şey gö gördüğünden evet. ibaret. Yani. Evet. Dolayısıyla Mösyö böyle bir sıkıntılı bir durum. Hatta işte o devamı hep aynıdır. Playtime'in sonunda da bir trafik görürüz. İşte insanlar ayrılmak ister artık havaalanına şey, gitmek isterler. Gidemezler. Hmm, hmm. Bir böyle bir göbek gibi bir yerde arabalar evet. döndükçe döner. Ve işte ona uygun şekilde komik bir şey müzikte Luna Park müziği, Atlı Karınca müziği duyarız. Ve sonunda işte trafikte biter film. Sonraki filmde Trafik zaten. tamamen trafikte geçen, işte Paris'ten Amsterdam'a gitmeye çalışıyor. Trafikte başına gelen saçmalıkları anlatır. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir hep birbirini takip eden bir şey de var. Playtime'da da işte bu Masih Ullo karakterini görüyoruz. sesten bahsediyorduk, ona döneyim. Ses, Jacques çok hastalıklı şekilde taktığı bir şey. Çok önem veriyor. Görsel kadar en az önem veriyor. Yani hep onun, yani sadece sesle alakalı E, gigler koyuyor filme örneğin mesela işte playtime'da bek, birini bekler i̇şte görüşme yapacaktır adam şey iş görüşmesi bekleyin der oturtur çok geniş perspektifli bir yer adam uzaktan görüşeceği patron işte gelmeye başlar tık tık tık tık tık tık, tık. işte görmiyordur işte mesut söylüyor. geldi diye kalkar yok yok otur derler oturur bekler tık tık tık tık, tık. Yaklaşık, biz görürüz ama o görmez tamamen ses üzerine böyle oyunlar çok sık eder e, artı zaten filmleri çektikten sonra eee bayağı uzun aylarca sesiyle uğraştığını biliyorum. İşte her karaktere hatta sırf sesiyle zaten konuşmadıkları için bu ruhaha dediğimiz herkes yani Fransızca bilen birinin bile çok bir kısmını anlayamayacağı şekilde aralarında konuşmalar, tam anlamadığımız şeyler söylenir. o yüzden örneğin karakterleri adım sesleriyle karakter, şey şekillendirmeyi seviyor. Monocle'de de var. Playtime'de de var. Hı -hı. Bazı karakterler hep aynı adım sesi. Mesela işte bir yanlış hatırlaması. E, My Uncle'daydı. Bir karakter hep işte topuklu ayakkabıları var. Pimpon topları mesela onun seslerini çıkarıyor. Hep. Yani Hı -hı. tamamen hiç anlamsız yani. Ses aslında çok yabancı bir ses. Hiç gör, görselle uyuşmasa da kadın her adamından gibi bir sesler çıkıyor. Ve işte... Bu da bir noktadan sonra insan sinirini bazen komik bir hale alıyor. Hı hı. Bu tür şeylere çok fazla önem veriyor. Hı hı. Şey de enteresan geldi bana. Bir türlü şey molası veremiyorum. <gülüyor> Konuşma aktığı çakıyor. <çok> <gülüyor> mesela Sparks diye bir grup vardır. Bilir misin? Ee, Yok. This town ain't big enough for both of galiba. onların bir zamanlar e, popüler olan şarkılarının adı Kimono My House diye bir albümleriyle meşhur olmuşlardı. Ron and ve kardeşler. Onlarla iletişim içindeymiş. bu confusion film confusion, hmm. e, karmaşa filminin e, yapmaya çalışırken ama yapamadığı o film için Sparks diye böyle gayet modern bir e, Grupla e, hmm. ilişki içindeymiş. Aklıma gelen şeylerden birisi de Steven Spielberg'ın e, Terminal filmini yaparken hmm. Jack Tat'inin Terminallerde başlayıp Terminallerde biten. Özellikle Playtime hmm. anladığım kadarıyla. Bir şekilde etkilemiş ama tabii Terminal ile Playtime arasında bir kurmak oldukça zor. Yani i̇çerik hmm. olarak etkilenmiş olabilir mutlaka. Ha. Çünkü hmm. yani bir şekilde hapsoluyor insanlar. Evet. Bu, ha, doğru. Çıkamıyorlar yani. Hmm. Çok hepimizin her gün girdiği çıktığı yerler belki o gözle bakmıyoruz ama hmm. yani izlediğimiz şeylerde olamayacak şeyler değil yani biraz hmm. aslında ürkütücü bir yanı da var. Hmm. Hem biraz da işte öngörülü de bir adam biraz geleceği de görebilen bir adam. Ürkütücü bir yanı var yani hepimiz için üzücü bir yanı var yani şimdi bizim tabii eskide kaldı ama o dönemde izleyen bir insan için. Aslında tedirgin edici işte bir şey çıkışsızlık da veriyor filmler. Hı hı hı. Diğer filmlerde de öyledir. Bir yandan hep naif, işte romantik, güzel bir, hoş bir yanı vardır. Bir yandan da çaktırmadan tatlı tatlı böyle bakın akıllı olun, buraya gidiyor iş hı hı. diyen bir hali de vardır. Hı hı. Yani çok didaktikliğe kaçmadan. Evet. Blur'un da bir albümün adı geliyor aklıma. Modern Life is Ravish diye bir var. <gülüyor> Modern hayat. şöptür der gibi bir şey. Ee, e, ne diyecektim? Neyse hadi bir e, müzik çalalım. Filminden bir, bir, bir müzik çalalım. E, bu arada programımızı da bir e, Playtime'ın açılışında jeneriğinin de çalan müzikle başlattık. Benim çok hoşuma gitti. Sadece percussion ve bir tür farfisi or gibi bir şey. E, onu çaldık. Adını bilmiyorum. E, parçanın. Şimdi de Mononcle'ın tamamen müziğini çalalım. Ee, evet. Mononkos. <Gülüyor> Mononkos. 24.9 Açık Radyo'da Erguan İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan konuğum Melik Saraçoğlu Playtime Jack Tati'nin Playtime filmini konuşuyoruz. Ve o filmden yola çıkarak diğer filmlerinden de genelde Tati sinemasından da söz ediyoruz. Demin dinlediğimiz parça Amcam Mononcle filminin müziğiydi. Ee, biraz şey geldi aklıma bu Sylvan Shoen'in yaptığı illüzyonist filmini seyretmiştik hı hı. yakın zamanda o da e, o da şeyin bir senaryosundan yapılmış hı hı. Ee, Jack Tatil Jack Tati Jack Tati hayatının aslında karanlık bir e, anısına da galiba bir göndermesi de içeriyor şöyle bir sorun okudum ben bir zamanlar bir e, kadınla bir ilişkisi olmuş hı hı. bir hı hı. dansçı kızlamış, kızla mı öyle bir şey sanki. Tam, tam yani ya ilizyonisti izledim ama çok oldu sinemada izlemiştim Fransa'da hatırlamıyorum ha. e, ama hayatında öyle bir olay olduğunu biliyorum bir, bir kadınla, kızı oluyor bir, ve o kızı terk evet, ediyor. Evet, evet. O, o, o konuysa evet, bir ilişkisi oluyor onu biraz da işte ablası da birazcık şey öyle otoriter yani. de bir ablası var kendi ablası. İşte o emin olamıyor o ilişkide yani bir kadınla birlikte oluyor, çocukları oluyor. Ablası birazcık işte sana yakışmaz falan gibi bir yaklaşım ayırmaya çalışıyor. İşte Jack Tatit'de e, ki asıl soyadı Jack Tatischeff. Avusturyalı evet. E, istemiyor ve ayrılıyorlar. İşte sonra o bir, o kadın ve çocuğu başka bir ülkeye taşınıyorlar. Orada yaşamaya devam ediyorlar. Unuttum. Amerika mıydı? Başka bir İngiltere miydi? Başka bir yere taşınıyor. İngiltere galiba. Sonra Yackett başka bir kadınla evleniyor. Çocukları oluyor. Hı hı. Öyle. öyle soyadı aslında Tatischev, Tatichev ya da Şehli. Bir aslında. tarafı Rus, bir tarafı hı. Fransız, Hollanda, karışık İtalyan bir tarafı da var falan. Ama asıl Rus, Fransız. Hı. Evet, bir aristokrat Rus ailesinin E, ...den geliyor bir tarafı yani. Hı -hı. E, böyle talihsizlikler başına geliyor tabii. Çünkü zaten işte o dönem birçok Avrupalı erkek askerlik yapıyor. Birinci Dünya savaşından sonra... E, ...ikinci Dünya Savaşı olunca... E, ...yine askere gidiyor, savaşıyor bayağı. Hı -hı. E, dönüyor işte... ...55 yılında... ...çok ağır bir trafik kazası geçiriyor. Ölümden dönüyor işte şey... ...Mesio'nun tatillerinden hemen sonra... ...damayan kılı yapmadan önce... Hı hı. E, ...sakat kalıyor aslında. E, hatta belki bağlan... ...birazcık onun da, da ilgisi vardır. O döneme kadar hep işte spor giygileri... ...böyle spor tüpü... ...fiziksel şeyler çok fazla yaparken... ...şakalar, komiklikler... E, ...belki bir alakası yoktur ama... ...sadece tahmin yürütüyorum. O kazadan sonra çünkü gerçekten... E, ...sol eli yanlış bilmiyorsam sakat kalıyor yani... Hı hı. O hayatı boyunca da kalıyor normal hı hı. diğer eli gibi kullanamıyor ve işte bazı başka yürüyüşünde sıkıntılar oluyor fiziksel sorunları yaşıyor ve ondan da geçmiyor tam anlamıyla. E, geri hayatını geri kalan öyle yaşıyor ve belki bilmiyorum bu spor komikliklerini biraz daha azaltmasının nedenlerinden biri de budur sadece tahmin yürütüyorum. Evet, bir yandan da şeyi de e, demin konuşurken aklıma gelmişti. Slapstick e, yaptığından söz ediyoruz ama slapstick mesela Playtime'da gayet az hani bir belki Hı -hı. şey. Slapstick ne demek bir daha onu açmak istiyorum ben. Yani ben aslında yeni öğrendim slapstick nereden geldiğini. E, eskiden tiyatrolarda oyuncular birbirlerine sopayla vurduklarında e, iki parçalı bir sopa varmış ve vurduğunda çırak diye ses çıkarırmış Hı -hı. ama aslında çok az bir hızla vursam bile o çok büyük bir gürültü çıkarmış. Yani vurma Sopası gibi bir şey slapstick'in anlamı. Oradan geliyor ve daha çok fiziksel komediye <gülüyor> deniliyor. Playtime'da aslında fiziksel komedi diyebileceğimiz çok az şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir, yani bir fiziksellik var da hani <gülüyor> öyle çarpma düşme bilmem ne. Bir hani iki ikide bir düşen bir adam var. <gülüyor> ee, yani yine ufak bir evet, şeyler var. Canım, var. Kapıyı açmalar, etmalar, doğru, çarpmalar. Doğru, evet. Ama tabii işte demin de dediğimiz hı. biraz fazla entelektüelize edilmiş bir slapstick evet. belki denebilir ve o yüzden de belki işte seyirci hı zaten hı. zorlanıyor. Evet bizim e, vaktimiz neredeyse doldu. E, bir dakikamız bir şeyimiz kaldı. E, artık öyle edelim o zaman. Ödelim. E, çok çok teşekkürler Melik. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak üzere o zaman. Hoşça kalın. Erguvani İstinbot موسیقا موسیقا موسیقا موسیقا موسیقا این i Sike ha khif task v city you